ticaret amacıyla aldığınız bir daire ticaret yapmak alıp satmaya ne diyoruz ticaret, ticaret. E, yahut şöyle bir düşünceyle alsanız alayım değerlenince satacağım dediğinizde bu yatırım oluyor o cümleyi evet. bak tekrar söylüyorum o yatırım o hassas bir cümledir böyle bir daire almışsanız e, bu da zekatı verilmesi gereken daire oluyor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 Alayım, değerlenince satayım diye aldığınız daire, ise bunun değeri üzerinden yani şöyle zekat mi? alayım, değerlenince satarım dedi, ama o dönem, o dönem içerisinde de kiraya verse bile, verse bile yine de evet, değeri yani üzerinden, değeri verecek. üzerinden bir de yüzen cebinde parası varsa fazladan, hı hı. onu da İlahi 100 ederek. bin artı cebinizdeki para, kiradan biriktirdi diyelim. Evet. Bunlar üzerinden zekat vermesi gerekiyor. Evet.